Merhaba sevgili dinleyenler. 94.9 Açık Radyo'da Kamusla Güreşciyiz. Ben Evrim Demirören. Ben Didem Gürsel. Diğer Kamuscumuz Kerem bugün gelemedi. Biz kadın kadına bugün <gülüyor> <gülüyor> kadın program programımızın ikincisine devam edeceğiz. E, Twitter adresimizi hatırlatmak istiyorum hemen Kamusla Güreş. Bugün programda e, kullandığımız bütün görselleri kullandığımız kaynakları anında Twitter sayfamıza yükleyeceğiz. Evet. Kerem bize bir komplo yaparak bilerek mi gelmedi bilmiyoruz. Geçen program yaptığımız <gülüyor> sürprize çok bozulmuş olabilir. Aslında rahatsız. Onda da güzel başlıklar vardı ama çok son anda bir sıkıntı yaşadı. Onun notlarını gene ona bırakıyoruz. Biz toparlayamayacağımızı <gülüyor> fark ettik. Şimdi kadına başlamıştık zaten geçen hafta. Geçen hafta kadının kız, bayan, hatun, avram Sözcüklerinin kökenini incelerken oradan aslında toplumda ve dilde nasıl anlaşıldığını, toplum zihniyetinin nasıl dile ve deyimlere hatta özdeyişlere, düşünceye aktarıldığını gördük. Biraz olumsuzlama anlamı ağır basarak. Böylece aslında ön yargı ve ötekileştirme sözcüklerine bizi vardırdı kadınla ilgili bütün konuştuklarımız. Biraz da bu olumsuzlamanın peşine düştük aslında. Neden böyle olmuş? Çağlar içinde ne olmuş? Evet. E, ve e, aslında bu programda e, o olumsuz zamanın altyapısını geçmişten, milattan önceden alarak e, program program, beşinci kadın programına kadar e, götüreceğiz. Amacımız o. E, bu arada e, bu e, sözcüklerle sürekli uğraştığımız için kadına olumsuz bakışın e, kelime olarak bir karşılığını da e, paylaşmak istiyoruz bugün. Mizo bu diye bir sözcük var. Ee, kadın düşmanlığı anlamına geliyor. Ben evet. orada hemen jinin altını çizeyim dedi amcim. Jin, e, günümüzde bile kullandığımız Yunanca'da bebek taşıyıcısı anlamına geliyor. Bugün jinekoloji. Ha, evet. Jinekolog, operatör diye e, Bebek taşıyıcısı demekmiş. Evetin. Eski Yunan'da da kadın anlamına geliyor Hı -hı. zaten neredeyse iş anlamlı evet. gibi. E, Misein'de gene eski Yunanca'da nefret etmek e, anlamına gelen bir sözcük. E, Bu tür şey e, sözcükler var. Benim karşıma da nüstrafobi diye bir sözcük çıktı. Bu da güzel kadın fobisi. Güzel Hı. bir kadın gördüğünde onun karşısında başarısızla Fobi. uğrama hissi evet ee, biz e, şimdi bayağı eski dönemlerden başlıyoruz ee, eski Yunan'a baktığımız zaman e, Sokrat ...Platon, Aristo gibi çok büyük e, isimlerin bile e, yüzyıllarının e, kadına algılayışı ve e, kadına bakışlarından kurtulamadıklarını... E, ...köleyle e, eşdeğer yerde kadını gördüklerini hep fark ettik ve e, geçen programdan beri tekrarladığımız bu e, zihniyetin nasıl e, yaşantıya, yaşantının dile yansıdığı noktasının altını çizdik. E, bir de hatırlarsanız geçen programı dinleyenler... E, Evelyn Reid'in bir makalesinden bir küçük alıntı yapmıştım. Yani geçmiş yüzyıllarda çok çok eskiden insanın ortaya çıkışından sonra aslında anaerkil bir düzen söz konusu. Kadın doğurganlığı ve yavruyu koruyuştan kaynaklanan bir takım artılarından dolayı hep olumlu bir noktadayken toplumsal değişikliklerin ardından o bir milyon yıl sonrasında ataerkil bir düzene geçiyor. Bu bağlarla Evrim Evelyn Reed'in çok güzel bir kaynağını buldu. Sözü direkt ona paslıyorum. Evelyn Reed'in Kadının Evrim'in anaerkil Erkil Kulağından, Aileye, Pavel yayınlarından iki ciltlik bu programda da çok yayındım. Görselini de zaten koyarız Twitter sayfamıza. Burada matriarka kavramını incelemiş. Feminist bir bakış açısıyla ele aldığını söylemeliyim. Evet. Ama matriyarkayı biraz açalım. İşte Mader Şahî. Ee, olarak da geçiyor, de. evet latince kökenli bir terim, Türkçe'ye anerkil olarak Fransızca'dan geçmiş, kadının etkin olduğu bir örgütlenme top, toplumsallaşma düzeni, ee, egemenliğin kadınlarda olduğu, soyun kadınlar tarafından belirlendiği fikrine dayanan bir düzen bu... İnsan bilimciler çeşitli araştırmalar sonucu uygarlaşmış ataerkil toplumdan önce ana soylu bir toplumsal örgütlenme biçiminin var olduğunu Hı -hı. öne sürüyorlar. Ve bu e, oldukça e, şiddetli şeye de Tartışma yol açıyor, mı? tartışmaları da yol açıyor. Bu anaerkil aileye direncin nedeninin kadının erkeğe yönettiği yanlış imgesinden kaynaklandığını Hı -hı. öne sürüyor. Orada. Çünkü Ataerkil biraz öyle de. <gülüyor> Belki de ondan da bilemiyorum. Alman Bachofen bu dönemi daha sonraki zamanlarda ortaya çıkan baba hukuku. Değişine karşı olmak üzere ana hukuku dönemi diye tanımlıyor. Hmm. Das tereh diye bir kavram 1861'de öne atılıyor bu da. Ee, burada uzun zamandır benimsenen ateerkil toplumun her zaman için var olduğu öğretisini kökünden sarsıyorlar tabii bu teoriyle. Bunun yanlış bir dizgi olduğu olsa olsa birkaç topluluk tarafından uygulandığı düşünülüyor karşı çıkanlar tarafından hmm. da. İlkel kadınların üretim tarihi hakkında çok geniş açıklamaları var. Tabii ki hepsini bahsedemeyeceğiz burada ama erkek cinsin sonsuz üstünlüğünün kanıtı olarak hep hayvanlar dünyasındaki erkek egemenliği örnek gösterilir. Geçen programda da konuştuğumuz gibi bunun gerçek dışı bir mit. Aslında geçen programda da öyle olmadığının altını çizmiştik. Bunun, evet. bunun gerçek dışı bir mit oldu. Çünkü hayvan yaşam ve davranışları incelendiğinde de Erkek cinsinin doğal yapısının onları öteki erkeklere egemen olmaya iten ve birbirleriyle işbirliği yapma yetilerini azaltan... ...şiddet özelliğinden kaynaklandığını, oysa dişilerde anasal işlevleri nedeniyle böyle bir engel olmadığı için... ...hayvan insan yaşamına ve ortaklaşa emeğe doğru gelişme de yönlendirici olan özellikleri edinmişlerdir. Çok edinmişlerdi. doğru, hatta birçok türde gerçekten işbirliği halinde yaşıyorlar. Hı hı. Kadın, kız, teyze, hala sürüleri, yavruyu uzun zaman koruma falan. Orada çok önemli bir şeyin altını çiziyor Didemciğim. Bu üretme ve doğurma insan toplumunun üzerinde yükseldiği iki temel taş... Sonuçta hı hı. insanlar emek aracılığıyla yaşamın gereklerini sağlayıp doğurma yoluyla da e, yeni yaşamlar yaratıyorlar. Ha, önce doğurmadan dolayı kadın yüceltiliyor. Ha. Sonra? E, sonra da zaten bu e, anarkil düzenin tamamen çürümesinin doğumda erkeğin işlevi olduğu fark edilince. Ha, sadece kadın söyle. kendi kendine doğurmuyormuş <gülüyor> Aynen yani. Aynen öyle. E, bunlardan... Sadece bir tanesi aslında insana özgü bir etkinlik, doğurma insanların hayvanlarla paylaştığı bir doğal işlev, üretim burada asıl dikkati çeken, yalnızca insanlar tarafından edinilmiş bir etkinlik ve üretimde kadının rolünün altını çiziyor. Yani aslında üretim de sadece erkeğe has bir şey değil ve <gülüyor> e, ama bu unutularak bütünüyle e, roller Orada yine gibi. bir yerlinin e, sözünden yola çıkıyor. Şimdi toplum ne? Gereksinmen, gereksinimleri karşılamak, kendisini yeniden üretmek ve yeni gereksinimler oluşturmak için kaynaklar üretmek üzere kurulmuş ortaklaşmacı bir örgüt. <gülüyor> Burada Avustralya'da yaşayan bir kurna yer, yerlisi diyor ki erkeğin işi balık avlamak. ...savaşmak, sonra da oturmak, kadının işi ise geri kalan her şeyi yapmak. <gülüyor> ee, evet, özellikle köylerimizdeki hala devam edebiliyor. Bugün Anadolu'da olan, olan Karadeniz'de <gülüyor> şeyleri de hatırlattım. Bu geri kalan şeyler ne mesela? Yiyeceğin sağlanması ve denetimi tamam erkek ava gidiyor. Orada mücadele ediyor ama kadın daima elinde uzu, ucu sivriltilmiş uzun bir kazma çubuğuyla topraktan kök ve sebzeleri kazıp çıkarıyor. Böylece toprağa işleme sanatı gelişiyor. Hmm. Tarımın gelişmesi yine. Toplayıcılıkta kadının, kadının yeri evet çok altı çizilen bir şey. Yani ateşin yemek pişirme ve üretimde kullanılması. Ateşin yine kadınların bu tür emek etkinlikleri sırasında ortaya çıkması. Toprağı ilk işleyen oldukları bitkileri, çiçekleri, böcekleri çok iyi tanıdıkları için ilk şifacıların hmm. kadın olması. Ekimler halat evre. yapımı, dokuma, dericilik, sepicilik yapmaları, çanak yapımları ve bütün bu... Üretimin korunması, depolanması için mimarlık ve mühendisliğin temellerine dahi. Evet, e, kadar kadını indiren bir bakış açısı. Evelyn Waddingham. O dahi yani ben dahinin altında çizmek istiyorum <gülüyor> dahi değil efendim dahi e, şimdi tabii burada e, şunu da söylemek gerekiyor biz evrimle başta konuşmuştuk e, kadınla ilgili konuşurken e, pozitif ayrımcılığın da e, ucunu çok kaçırmayalım dedik e, bu, bütün bu yapılanların içinde erkeğin de rolü var e, mutlaka ama, ama kadını bütünle yatsıyan yaklaşıma karşılık belli tezler geliştirilmiş durumda ya, sonuçta bu bir teori till feminist Evet. <gülüyor> Şimdi efendim bütün bu yaklaşımların, olumsuzlamaların, bu olumsuzlara karşı verilen cevapların ardında çok geçmiş yüzyıllarda mitler, söylenceler, dinler kadına nasıl yaklaşmışlara bakarak bir takım örneklerin üzerinde durduk. Elimizde pek çok kadın kahraman var böyle. Bir kısmı gerçek dışı. Mesela hemen Fars mitolojisi içinde ve bizim de kültürümüzde çok geçmiş olan Şahmaran'dan bahsedebiliyoruz biliriz. E, zaten maran yılan anlamına geliyor ve altı yılan e, üstü güzel bir kadın olan e, Şahmara'nın e, hikayesi Pers mitolojisinde söz konusu. Aslında bu evrimin bahsettiği e, şifacılık noktasına bağlanıyor Şahmara'nın hikayesi. Yani e, Cem Şap bir şekilde koruyor, kolluyor yıllarca e, kendi e, ülkesinde, dünyasında yaşamasına izin veriyor. E, ve sonra artık ayrılmak isteyen e, Cem Cemşab izin veriyor ama mutlaka e, sırrımızı saklayacaksın diyor. Nitekim Cemşab saklıyor ama e, hükümdarlarının ölmesi ve ya da yaşaması arasındaki seçimin e, şahmaranın ee, ölmesine bağlı olduğunu öğrendiğinde Sırrı faş ediyor efendim Açıklıyor ee, Ve Şahmaran da buna evet diyor Ayrıntılar çok uzun merak edenler e, inceleyeceklerdir mutlaka Ama burada gerçekten kendi vücuduyla e, şifa, şifa sağlayan Yaşatan bir e, kadın söz konusu Öte yandan e, Christopher Delin Canavarlar Garip Yaratıklar Kitabına baktım yapı krediden basılmış Orada da Sirenler ve Deniz Kızlarından Bahsediliyor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 Ee, aslında deniz kızı imgesini biz çok Walt Disney vari biliyoruz ama her zaman o kadar sevimli değil. Geçmiş mitolojilere baktığımız zaman e, yok eden öldüren hatta e, denize düşenlerin etini yiyen bir deniz kızı e, imajı da söz konusu. Keza sirenler e, aslında balık kuyruğu yok. Kuş penceli ve kanatlı olarak pek çok kaynakta ele alınıyorlar. Şuna dikkat ettik pek çok kadın değişik yaratık var e, film mitolojisinde nakkiler var su cinleri keza ee, sonuçta e, öldüren ya da yardım eden gibi iki uç arasında yer alıyor ve programın şu an, e, dakikasından itibaren hep bunun altını çizeceğiz kadın imajı aşırı bir kutsamayla aşırı bir yerme e, bütün felaketlerin ikileme, sebebi evet kadına bağlamam bir ortasını <gülüyor> bulamamışız zannediyorum o sorunlara o neden oluyor. Ve e, parçamızı geçmeden e, Borges'in Düssel Varlıklar kitabından pek çok kadın e, varlık ele aldık. Orada harpiyalar var, lamiyalar, nornlar, nifler. E, çok kısaca müzik sonrası bahsedeceğiz onlardan. Şimdi valküreler var. E, onlarla ilgili bir müzik dinleyeceğiz. Çünkü Cermen mitolojisinde ve İskandinav mitolojisinde yer alıyor valküreler. Silahlı ve çok güzel genç kızlar bunlar. E, kelime anlamı olarak öldürenleri seçen anlamına geliyor zaten sözcük. E, savaşta öldürülenlerin ruhlarını alıp Tanrı e, Odin'in yanına götürüyorlar Şimdi biz e, Wagner'in The Ride of Valkyries*inden e, belli bir bölüm dinliyoruz birlikte sonra devam edeceğiz Sevgili dinleyiciler, 94.9 Açık Radyo'da Kamus'la Güreş'te Kadına Devam Ediyoruz. Valkürelerin e, At Sürüşünü dinledik Wagner'den. Belli bir bölümünü e, gerçek dışı söylenceler ve mitolojiden gelen kadın kahramanlardan bahsediyorduk. Şimdi pek çok kültürde e, eski Yunan'dan Slav mitolojisine, e, Türk söylencelerine kadar çok değişik e, yaratıklar var dedik. Mesela e, Norner benim çok dikkatimi çekti bunlar aslında üç kadın söz konusu biri urt geçmiş öbürü verdan dişimdi diğeri de skult gelecek bunlar insanın yazgısını öğren üç tane ...kadın... E, ...pek çok kaynakta karşımıza çıkıyorlar... ...Shakespeare'den Conrad'a kadar... E, ...sonra ninfler var... ...pek çok çizimleri olan... ...su perileri olarak görülüyorlar... ...ama aslında doğadaki pek çok unsurun... ...perisi olarak... E, ...karşımıza çıktıkları bilgisine edindim... ...bunların daha çok güzelliği ön plana çıkıyor... nornların kader belirleyiciliği... ...öne çıkarıyordu, e, çıkıyordu... E, ...Skilla diye... ...bir kahramandan bahsediliyor... ...doğru telaffuz ediyorsam... O da e, aşık olduğu bir e, daha doğrusu ona aşık olan bir deniz tanrısı ona elde etmek için bir büyücüden kadın bir büyücüden yardım istiyor ama kadın büyücü de aşık e, bu deniz sanrısına. O yüzden e, bu e, adamın sevdiği Tanrı'nın sevdiği skillayı bir canavara dönüştürüyor. E, aslında kadın kıskançlığı ve bu kıskançlığın mağduriyetini e, çok güzel işlemiş bir mit söz konusu skillada. Türk mitolojisinden de bazı örnekler vardı. Türk mitolojisini ben taradım. Oldukça fazla tanrıçça örnekleri var. Genelde aynı temada birleşiyor tanrıçalar. Ak Ana var, ışıktan, sulardan çıkar. Tanrı Ülgene yaratma ilhamı veren, Umayana var, çocukları ve hayvan yavrularını koruyan tanrıça. Hmm. Onun dışındaki Ayzıt, süt gölünden getirdiği damlayı çocuğun ağzına damlatıyor. İnsan ve hayvan yavrularını koruma Kübeye hmm. var yine doğum tanrıçası. Kahramanlara memesinden süt veriyor. Bu doğurganlık, annelik, hmm. koruma, e, kendi kanatları altında tutma. Türk mitolojisinde çok belirgin. Asena var yol gösteren, liderlik yapan hatta Göktürklerin Asena'nın... ...soyundan geldiğine Üçüne inanılır. Evet düşüyor. Ötüken, Utagan'dan geliyor. Döl yatağı anlamına geliyor Ötüken hmm. tanrısı. Türk bakışında özellikle annelik, doğurganlık, süt verme... ...çok altı Koruma, çizilen, kollama... ot Ana var, ateş tanrıçası. O ocak ruhunun sahibi, evin kalbi. Ocağın ha. yandığı yer. Ha. Tam bak bu söylediklerimizle de örtüşüyor Ot Ana. Türk mitolojisinde tanrıçalar böyle. Hani e, güzellik, estetik yönleri... Ile ziyade öl, ziyade e, besleyen, memesiyle süt veren, Doğru. hayvanlara kol kanat geren. Zaten böyle biraz kronolojik gitmeye çalışacağız diğer programlarda da. Dede Korkut'a geldiğimizde de bunun altını çizeceğiz aslında. O zaman aslında. evet hatırlayalım tekrar. Şimdi e, senin söylediğin aslında Evelyn Reed'in e, bu e, ateş yakan ocağı e, yemeği yapan e, olayıyla da paralellik e, kurdu aslında odana. Orada paralellik kuruyor. Osla, Osmanlı'da kadını konuşurken de tekrar karşımıza çıkacak. Ocağın hareme selamı evrilmesi. Yine bir ailenin başında toplandığı ha. ocaktan. Onu Osmanlı'da tamam. tekrar konuşuruz. Tamam. Aslan <gülüyor> de demeyelim <gülüyor> bir sonraki haftaya. Efendim e, elimizde Joseph Campbell'la Bill Myers'ın aslında konuşmalarından oluşan Mitolojinin Gücü diye bir kitap var Medyaket'ten basılmış. E, Tanrıça figürünün geçmişten bugüne evrilmesini konuştukları bir bölüm var kitapta. Hayli ilgi çekici e, gene baştan beri evrimle altını çizdiğimiz e, ana erkil düzenden ata erkil düzene e, geçişi tartışıyorlar. Yani bu daha neolitik e, çağlardaki dişi Tanrıça figürünün yani özellikle Kibele ile e, en çok tanıdığımız altı çizilen doğurganlık hayat verme başlıkları altında öne çıkan Tanrıça figürünün. E, tipinin ee, daha sonra e, erkeğe doğru dönüşünde mesela Babil'de bir tiamatla e, marduk diye tiamat dişi bir tanrıça, Marduk erkek bir tanrıça ee, ve Marduk Tiamat'ı yenip yok ederek yerine geçiyor. Bu e, tarihteki erkeğin kadının yerine alış ve onu neredeyse yok ediş e, halinin destanlar üzerinde de örnek e, bulduğunu görüyoruz. E, zaman ilerlerken e, Meryem'e geldiğimizde, şimdi Hristiyanlığa geçtik. Aslında Meryem'e yüklenen kutsiyet e, bir şekilde temiz, iftihli ...ruhun kalbin vücuttan ön planda olduğu bir şeyi simgelediğini varsayarsak toplumlara göre bekaretin. Ee, bakire bir kadından doğan bir e, peygamber söz konusu. Böylece gene e, kadına bir ulvi güç e, yüklenmiş oluyor. Burada şey dikkatimizi çekti biz e, incelerken bu kaynakları. Mısır tanrılarından... İsis'e çok benzer yan var e, Meryem'de e, çünkü o da aslında e, çeşitli e, basamaklar aşamalardan sonra ölen eşi Osiris'ten ölürken e, ondan bir çocuk doğuruyor. E, benzer bir şey var. Keza e, korumak, kollamak, çocuğa bakmakla ilgili bir takım hikayeler var İsis'in anlatısı içerisinde. O da Meryem'in anne. Altı çizili yanıyla çok paralel. Ee, bunları incelerken e, tanrıçalara, kadınlara, azizelere çok fazla yer verilmiş gibi görünüyor. Ama, ama derken evrim e, bir şeyin altını çok güzel çizdi incelediği kaynaklara da paralel olarak. Bu temsili hmm. noktasına doğru evet. götürdü bizi. Bu, ee, Antik çağdan bugüne kadınlarla ilgili ve e, somut bir söylem ve mecaz çokluğuyla aslında kesin bir e, tezat oluşturuyor bu durum. Kadınların Dikkat edersen temsil edilmeleri, tasvir edilmelerinden ya da hikayelerinin anlatılmasından daha fazla. Doğru. Yani bir bilgi yoksunluğu var. İşte hep söylencelere, efsanelere, mitolojiye dayanıyor. Kadınlar kamusal alanda ne kadar yoksalar aslında temsilleri o kadar fazla. Evet çok güzel. O Olimpos tanrıçalarla dolu. Fakat Yunan şehir devletlerinin kadın yurttaşı yok. Yunan şehir devletlerinde de kadın sayılmıyor hiç. Aynı köleyle. Şöyle eşit. bir e, Yunan atasözü e, bulmuştum ben hatta. Yani sadece bizim deyimlerimiz ve atasözlerimiz değil bu. Sokakta, caddede bir kadın görürsen kendine sorman gereken bunun kimin ninesi olduğudur. Kimin karısı ya da kızı değil. Hmm. Bu kadar kadınları kamusal alandan Dışlıyor. soyutlayan bir sistem ama tanrıça tasvirleri, bol figürler bol miktarda var. Yani keza Meryem bu kadar çizimlerde sürekli ön plana çıkıyor. Pek çok azize de var. Ama gene de papalık, kilise ve yönetim Erkeklerde e, bu temsili sözcüğü de vardığımız kelimelerden evet, biri temsili. aslında. Ona bakarsan antik Yunan mitolojisinde yaratılan ilk kadın Pandora Aha. ve bütün kötülüklerin anası dünyaya bütün kötülükler onun işte açma denilen kutuyu açtığı için evet. ortaya çıkıyor. Biraz da şaşkınlığı sonucu gibi gene bir, <gülüyor> bir yaklaşım söz konusu. Aynen öyle aslında Merak. burada Pandora sadece bir aracı bu arada dünyaya kötülükleri gönderen Zeus değil mi? <gülüyor> Onu da bir sormak lazım. Evet aslında e, direkt suç Pandora'ya atılmış gibi görünüyor. Hmm. E, yaratan eline evet. veren... kutuyu veren kutuya onları kim koydu? <gülüyor> Şimdi sevgili dinleyiciler biz kronolojik olarak gidiyoruz yaşamayan hikaye söylence kadınlarından da aslında hep aynı sonuca varıyoruz yani kutsanan, yüceltilen her şeyi doğuran varlıktan e, yerilen, aşağılanan, yıkıcı ve yok eden varlığa ya da yok sayılan varlığa doğru gidiliyor. Birinci programdaki bu öteleş, e, ötekileştirme, ön yargı. E, ön yargı sözcükleri bu programda da devam ediyor. Temsili sözcüğünü de ekledik. Kadının varoluşu ile ilgili Doğrudanlık olarak. Doğrudanlık sözcüğü de burada ön püleğe evet, çıkıyor. Evet. Tanrı yapan o belki. E, programımızı bu hafta burada e, sonlandırıyoruz. E, Twitter adresimizde kamusla güreşte e, bazı bilgi ve görsellere ulaşabilirsiniz diye tekrar diyoruz. Ee, gelecek hafta e, tarihi yaşayan karakterlerden ilerleyeceğiz. İyi haftalar diyorum. İyi haftalar. haftalar Hoşçakalın.